İnsan çok kritik bir yerde duruyor. İnsanlık çok kritik bir yerde duruyor. Çok sınır bir yerde duruyor. Ve bu konuda kendimize sürekli yalan söylüyoruz. Bunu hep başkalarının sorunuymuş, başkalarının sorumluluğuymuş gibi e, görüyoruz. Burada gördüğünüz bu çizelge aslında tespit edebildiğimiz yaşamın büyük yok oluş dalgalarını gösteriyor. Şu aşağısı sıfır şu an bulunduğumuz yer bugün zaman çizelgesi 100 milyon, 200 milyon, 300 milyon, 400 milyon, 500 milyon yıl öncesi. Şu yukarısı yüzde olarak Canlı türlerinin ne kadarı yok olmuş. Bugüne kadar yaşam birçok kere yok oluş dalgalarıyla karşılaşmış. Bunlardan beşi çok büyük. Canlı türlerinin büyük kısmını silmiş ve süpürmüş. Yaşamın büyük kısmını dünyadan alıp e, götürmüş. Bunlardan... İlki, birinci ordovizyon yok oluş dedikleri, bundan 443 milyonla 450 milyon yıl önce karbondioksit seviyesi çok düşmüş dünyada, buzul dönemine e, girmiş dünya ve bütün mevcut canlıların türlerinin, canlıların sayıdan bahsetmiyor. Tür, ins, bütün insanlık bir tür örneğin. Türlerin yüzde 60 ila 70'i yeryüzünden silinmiş gitmiş, yok olmuş. İkincisi geç devon yani yok oluş 375 milyon yıl önce olağanüstü bir bitki patlaması olmuş. Dünya oksijenle dolmuş. Karbondioksit seviyesi hızla düşmüş. Karbondioksit seviyesi düşünce sera etkisi çok azalmış. Dünya yeniden küresel soğuma dönemine girmiş. Bu sefer canlıların %75'i yeniden yok olmuşlar. 3 dalga permiyen yok olur 252 milyon yıl önce büyük volkanik patlamalar olmuş. O kadar çok karbon salınmış ki bilim insanları bu kadar karbon nereden geldi bunu arıyorlar bütün atmosfer bu sefer sera gazlarıyla dolmuş canlı türlerinin %90-95'i yok olmuş en büyük yok oluş dalgası bu bütün canlı türlerinin bakın sayıdan bahsetmiyoruz türden bahsediyoruz %90-95'i yeryüzünden silinmiş tamamen dördüncüsü şura yok oluşu dedikleri o da 201 milyon yıl önce korkunç bir şey olmuş okyanusların asidik hale gelmesine neden olan bir dizi felaket yaşanmış ve bu seferde türlerin gene kalan %70-75'i yok olmuş. Buraya kadar olan bu dört tanenin ortak bir özelliği var. Bu felaketler 20 bin yılla Yüz küsur bin yıl içerisinde olmuşlar. Yani geriye kalan yüzde yirmi, yüzde beş türler adaptasyon zamanı bulabilmişler. Ama beşincisi öyle olmamış. Beşincisi dinozorları yok eden ve sizin memelilerin ve onların içinde de sizin var olmanızı sağlayan dinozorları bir tarafa ittirip yok edip Size yer açan büyük yok oluş e, dalgası. Eğer siz bundan 70 milyon yıl önce bir uzaylı olsaydınız, gelip dünyaya baksaydınız, ah şöyle diyecektiniz, uçanı var, kaçanı var, etçili var, otçulu var, küçüğü, miniciği var, devi var, vahşisi var, akıllısı var. Dinozorlar kesin bu dünyanın efendisi olacaklar derdiniz. Ama bir şey olmuş. Bir göktaşı çarpması... Canların yüzde 75 ile 80'ini yok etmiş. Bunu biraz anlatmak istiyorum size. Burada görüyorsunuz Yukatan Yarımadası, 10 kilometre çapında bir gök taşı saatte 72.500 kilometre hızla Dünya'ya paralel bir şekilde, yukarıdan düşerek değil, paralel bir şekilde Güney Doğudan gelmiş ve Yukatan Yarımadasının üzerine çarpmış. Olağanüstü bir şey olmuş. Geliş açısı nedeniyle en büyük etkiyi Güneydoğu'dan geldiği için Kuzey Amerika yemiş. 150 metreye varan dalgalar 100 kilometre içeri kadar girmişler. Göktaşı'nın kendi kütlesinin 50 katı toz gökyüzüne saçılmış. Amerika'nın üzerine, Kuzey Amerika'nın üzerine ısı dalgası gitmiş. Bin küsur derece sıcaklık bütün Kuzey Amerika ormanlarını yakıp yok etmiş. Akkor halindeki tozlar bütün dünyaya yağmış ve ormanlar yok olmuş. Kediden büyük bütün canlılar dinozorlar dahil dinozorların bir kısım uçanı hariç yok olmuş. Kuş türlerinin Dörtte üçü, memelilerin üçte ikisi tüm yaşamın beşte dördü silinmiş yeryüzünden. Onlar hiçbir suç işlememişlerdi. Sadece yaşam oyununun kuralı değişmiş. Ama en büyük felaket okyanuslarda yaşanmış. Bilim insanları buna kıyameti kabullenen okyanus diyorlar. Okyanus ekosistemi çökmüş ve... En az 500 bin yıl, muhtemelen 2 milyon yıl boyunca eski düzeye gelmemiş. Şimdi bu grafiği görüyorsunuz ya, yeryüzüne gelen tüm canlı türlerinin şu anda 0 virgül kaçı yaşıyor? Biri. Hani her taraf yaşamla dolu ya, bütün canlıların %99,9'u ya bu felaketlerle, Büyük yok oluşlarla ya da evrimsel yok oluş dalgalarıyla yok olmuşlar. Ve bilim insanları yeni çağa antropozun adını verdiler. Antropozun ne demek? İnsan çağı demek. Bu yeni çağ. Çünkü daha önce hiçbir canlı dünyaya sizin gibi ayak izini bu kadar sert vurup bütün canlıları tehdit etmedi. Şimdi altıncı yok oluş dalgası geliyor. Niye? Çünkü siz dünyaya kendi damganızı diğer bütün türler aleyhine vurmaya başladınız. Nasıl? Sanayi devriminden bu yana atmosfere 445 milyon milyar ton karbondioksit saldınız. Bunların 80 milyar tonu Ormanları yok ettiğiniz için, gerisi hidrokarbon kaynaklarını kullandığınız için. Her yıl atmosfere son 20 yılda 9 milyar ton karbondioksit salıyorsunuz. 2050'de atmosferdeki karbondioksit seviyesi sanayi devriminin iki katı olacak. Dünyadaki oksijeni kim üretir? Hayır, üzgünüm. Dünyadaki oksijenin yüzde 20'si ila mevsimlere bağlı, 30'unu sadece bitkiler üretir. Dünyadaki oksijenin yüzde 70 ile 80'ini o beğenmediğiniz altlar üretir. Ve siz korkunç bir şey yapıyorsunuz. Dünyanın yüzde 70'i suyla kaplı, yüzde de atmosferle. Atmosferle suyun temasa geçtiği her yerde aralarında geçiş var. Denizlerin asit seviyesi %30 daha asidik. 100 yıl bitmeden bu %50'ye gelecek. Yani yok oluştaki gibi denizleri asitleştiriyorsunuz. Denizler şu ana kadar 150 milyar ton karbon emdi. Her sene 2 milyar ton saldığınız 9 milyar ton karbonun 2 milyar tonunu denizler emiyor. Mercanlar bu yüzden yok oluyor. Deniz yaşamı bu yüzden yok oluyor ve siz oksijenin %70 ila 80'ini salan denizleri asidik hale getiriyorsunuz. Yüzyıl bitmeden korkunç bir hale gelecek. 2050'de sanayi devriminin iki katı olacak diyorum size. Ve araştırma şunu söylüyor. Eğer... Isınmayı minimum düzeye indirirsek bütün canlıların değil canlı türlerinin yüzde 22 ila 30'u eğer şu anki düzeyde tutarsak yüzde 38 52'si. eğer ortalama bir şekilde kalırsak büyük olasılıkla yüzde 24'ü yok olacak. Yok olacak. Şu anda dünyadaki canlıların ne kadarını bildiğimizi bile bilmiyoruz. Bu arada türlerin ne kadarını biliyoruz? Bilmiyoruz. Tanımadığımız her gün yeni türler keşfediliyor bir yerlerde. Onların yok oluşunu hiç bilmiyoruz. Peki başka bir insan, başka bir uygarlık, başka bir ülke mümkün mü? Başka bir Emin Çapa, Ayşe Fatma Atıcı, Hasan mümkün mü? Dünyanın sorunlarını kim çözecek? Benim son yıllarda çok sorduğum bir soru. Herkes başkasından bekliyor. Dünyanınkini Amerika çözsün, Birleşik Devletler Ülkemizinkini Cumhurbaşkanı, Başbakan çözsün. Şirketimizinkini CEO, patron çözsün. İşte efendim şeyi, eee, üniversiteninkini rektör, dekan çözsün. Biz ne yapıyoruz? Kendimize bunu sormamız gerekmez mi? Çok sevdiğim bir kitap. Orta çağın nasıl bittiğini, yeni çağın nasıl başladığını anlatan bir kitaptan bir şey okumak istiyorum size. Orta çağ bitti. Çünkü bireyci bir duruştansa sosyal olarak etkin bir yaşam ve cumhuriyete hizmet düşüncesinin yurttaşlarca yaşamın en yüce seküler amaçları olarak görülmesi gerektiğini öğreten siyasal bir ideale döndü inşan insanlar kırmızıyı okuyun sosyal olarak etkin bir yaşam yüce en yüce amaçtır arkadaşlar. Yani dünyanın sorununu, komşunun sorununu, dezavantajlıların, zordakilerin, kedilerin, köpeklerin, kutup ayılarının, denizlerin, okyanusların sorunlarını sahiplenmek en yüce amaçtır bu dünyadaki. Dünyanın artık kar peşinde koşan şirketleri yetiştirecek parası da kalmadı. Bize bağış yapın, kutup ayılarını kurtaralım, İşte bilmem neyi kurtaralım, ona da yetişemiyoruz ne yazık ki. Artık sosyal girişimcilere ihtiyacımız var. Bizim artık dünyanın bir sorununu çözeyim, hayatımı böyle sürdüreyim diyen sosyal girişimcilere ihtiyacımız var. Sizlerin bu olmanız lazım. Yoksa ne cinsiyet eşitliğinin, ne eğitim sorunu, ne küresel ne yaşamı kurtarmamız mümkün olmayan bir yere geliyoruz. Ben buradaki... Son konuşmamı böyle bitirmiştim. Dünya değişmelidir. Daha adil, daha güzel. Benim ülkem daha güzel, daha uygar, daha adil olmalıdır. Diyor musunuz? Diyorsunuz. Peki. O zaman gene size bunu sormuştum. Buna kim liderlik edecek? Kim? Ben size göstereyim. Kimin liderlik? Malçeme nedir? Malçeme nedir? var bu halk. Kim dur devlet ya? Devlet bizim sayımızda devlettu. Vali kaymakam kimdir? Ben ben ben ben ben, ben halkım halkım ben ben evet ben dünya değişmelidir diyenler ben değiştirebilirim demek zorundadır. Dünya değişmelidir, daha iyi, daha adil herkes için, daha güzel olmalıdır diyenler, ben bu değişimin bir parçası olurum arkadaşım, bir şey yaparım demek zorundadır. Demiyorsanız yalan söylüyorsunuz. Faraday benim en sevdiğim bilim insanlarından biridir, toplumu en alt tabakasından gelip dünyanın en önemli tarih bilim insanlarından biri olmuştur. O der ki gerçek olamayacak kadar harika hiçbir şey yoktur. Ve benim ilkokul mezunu annem derdi ki dünya iyi insanların yüzüsü yurumiyetine döner. Evet iyi insanlar neredesiniz az değilsiniz susmayın ve durmayın bir yerde. Size diyorum ki tüm türlerin yüzde 24'ü dörtte biri, bakın sayıdan bahsetmiyoruz, tür yok olacak ya. Hala poşetler marketten yararıyla satılıyor. Alma, alma para vermezsin. Dostum, aklımızı başımıza toplayalım. Öyle bir şey yok. Ama inanmayın. Ben size bir şey söyleyeyim mi, dostlarım? Ormanlar yok olacakmış da hiç önemli değil. Evrim yolunu buluyor %90'ı, 95'i yok olmuş. Hepsi geriye gelmişler. Bir tekrar hayat patlamış. Ormanların tamamı yok olsun 2000 yılda dünya orman olur. Hiçbir şey. Dünya yeniden yaşamla dolar. Ama aklımızı başımıza defşirmezsek bir şey geri gelmeyecek. Kim geri gelmeyecek? Gösterin kimin geri gelmeyeceğini. Asıl kimin risk altında olduğunu, neden yalan söylediğimizi görün. Bunlar geri gelmeyecek. Kurbağalar yok olursa, ormanlar, okyanuslar yok olursa siz orada oturacaksınız, keyif çatacaksınız zannediyor musunuz? Çatamayacaksınız. Olay bitti. Deniz bitti. Bunun sonuna geldik artık. Bunların hepsi tehdit altındalar. Benim kendimi çok yalnız. Hiç kimse yok. Of çok bunaldım, çok kötü hissediyorum dediğim zaman dinlediğim bir şarkı var. Şebnem Ferah'ın, çok seviyorum Şebnem Ferah'ı. Ee, sevgilim ben onu çaldığım zaman böyle bangır bangır çalırım, gelir böyle yapar. <gülüyor> Gene bunalımdayız galiba diye bana. Çünkü yalnız olmak istemiyorum. Birilerinin bir yerde benim gibi düşündüğünü, benim kaygılarımı taşıdığını, dezavantajlılar, çocuklar, yoksullar, ezilenler, ölenler... Bunlar üstelik sadece insan olmak zorunda değil. Benim için öyle bir ayrım yok. Onları düşündüğünü bilmek istiyorum. Hala birilerinin var olduğunu, dünyanın çivisine sahip çıktıklarını, masumun nefesini koruyan birilerinin var olduğunu bilmek istiyorum. Eğer siz o biriyseniz yapacağınız çok şey var. Ben hayatımı böyle yaşıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Beni dinlediğiniz için sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim sa sa försköna